Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haftaki konuklarımız Sayın Kerem Kobanbay ve Sayın Savaş Özdural. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk arkadaş. abi. Savaş Arkadaşı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Akla Kara Tiyatrosu e, yönetmenleri, e, yöneticileri aynı zamanda. E, Akla Kara Tiyatrosu'ndan ve reper repertuarından konuşacağız bu hafta. Hemen söze şöyle girmek istiyorum e, Kerem Kobambay. E, şu anda sahnede olan oyunlarınızdan başlayalım. Tamam. Sonra devam et. Biz iki sezonluk bir tiyatroyuz. Yani ikinci sezonumuz bu. 2 sezonluk derken, umarım iki hı hı. sezonluk kalmayız. <gülüyor> i̇ki sezonlu bir kapanacağız anlamına gelmiyor bu. İkinci sezonumuz ve yola çıkışımız bir repertuar tiyatrosu olmaktı. Kadıköy Bahariye'de Ak Pasajı'nın altında bir salonu kiraladık ve orayı tadilata soktuk. Üç ay sürdü bu tadilat. Kadıköy'ü bilenler için eski Broadway sineması. Evet. evet ve e, yani kablosu dahil her şeyini değiştirdik mekanın. Yanmaz kablolar, işte koltuklar, sahne, tasarımı, e, kulisi yoktu gibi e, fuayesinin süslemesinden tutun da. E, evimiz gibi orası bizim ve e, her sezon e, yeni oyunlar koyuyoruz. E, bu sezonda üç farklı oyun koyduk. Aynı zamanda da geçen sezondan e, oynadığımız dört oyununun bir tanesini e, devam ettiriyoruz. Böylece yine bu sezonda dört farklı oyunla, dört farklı türde oyunla e, seyircinin karşısına çıktık. Bunlardan e, biri e, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e, biliyorsunuz e, sinemada, e, romanlarda, hikayelerde birçok kez karşımıza çıkan... E, ...çok e, dünyanın en önemli dedektifi. Tabii. Fakat tiyatro sahnesinde de e, birçok kez oynanmış ama e, çok... İyi tiyatro oyunları yok açıkçası Sherlock Holmes'un. Çünkü sonuçta Sir Arthur Conan Doyle hiçbir zaman tiyatro oyunu yazmadığı için. Bunların hepsi bir adaptasyon. Evet. Ve bu adaptasyonlar genelde karşımıza hep anlatımla çıktı. Yani ben işte onu öldürdüm. Şimdi seni yakaladım. O köpek havladı. Ama Hı -hı. hep içeride olan bir şeyleri anlatıyor. Yani sahnenin de hiçbir şey olmuyor. Seyircinin Anladım. gözü önünde hep anlatımlarla geçiyor. Dolayısıyla bu çok seyirlik bir şey değil gibi geldi bize. Ve ben iki hikayeyi da skandal ve dans eden adamlar... Ad, ...iki hikayesini... ...Sör Arthur Kanundoyal'ın... ...oyunlaştırdım. Normalde bu hikayeler... E, ...birbirinden farklı karakterler... E, ...vardır bu hikayelerde ama... E, ...aynı karakterlere... E, ...adapte ettik ve... ...üç yıl arayla... E, ...birinci perdenin sonunda bir olay çözümleniyor... Hmm. ...üç yıl sonra aynı karakterler... ...tekrar Şarlı Holmes'in karşısına çıkıyorlar. Araylı ilginç e, Ve... E, Hatta şöyle bir replik var ikinci perdenin başında. Ee, üç yıl önce o muhteşem müzik yerine şu fotoğrafı aldığın an gözümün önünden gitmiyor. Sanki on dakika önce olmuş gibi hmm. gibi bir epik bir replikle hmm, başlıyor hoş, ve seyirci de bu reaksiyonu hemen alıyor. Böyle bir Sherlock Holmes oyunumuz var. Sevgili Burak Karaman ve Elif Erdal Devlet Tiyatrosu'ndan yönettiler oyunu. Burak Karaman aynı zamanda Sherlock Holmes'u oynuyor. Ben Watson. Doktor Watson'ı oynuyorum. Bizim Watson'ımız biraz e, şey e, diğer Watson karakterlerinden, e, diğer uyarlamadık uyarlamalardaki Watsonlardan birazcık da e, komik bir karakter oldu. E, bu bir komedi oyunu değil, bu bir polisi oyun ama evet. e, biz Watson karakterini biraz böyle Sherlock Holmes'e özenen. Sherlock Holmes gibi olmaya çalışan ama bunu başaramayan... E bu da bir yorum ee, tabii. Evet, enteresan bu... ve keyifli oldu. Sherlock Holmes'in dehasını daha altını çizen bir şey oldu hmm, bu. Hmm. Ee, biraz seyir, seyircinin gözünden e, bakıyor Watson olayları. Seyircinin reaksiyonlarını paylaşıyor. Seyirci de e, bunu çok e, keyifli alıyor. E, Beril Sen Varol, e, Fatih Günler, Emre Törün, Tugay Erverdi, Arzu Akın, Hakan Çeliker, Gülnur Badakal, Adem Türker ve Mert Şişmanlar e, rol alıyor. On kişilik bir oyun hı hı. ve e, genelde oyunlarımız böyle 10-11 kişilik kadrolarla oluyor. Dört oyun olunca da 40 kişilik bir kadrodan bahsediyoruz ki. Valla şimdi hakikaten yani bir arkadaş olarak değil bir seyirci bir yurttaş olarak kıvanç verici bir şey. Sağ olun. Bir özel tiyatronun yani bir repertuar tiyatrosu haline gelmesi dört oyunu ayrı kadrolarla ve sürekli döndürerek seyircinin karşısına çıkararak e, yaratması valla... Hakikaten kıvancı ve bir şaşırtıcı çünkü <gülüyor> yani bu ülkede böyle şeyler pek kolay değil. Bunu sizin gibi önemli bir tiyatro adamından bunu tanımak bizim için büyük bir şeref sağ olun abi. Sherlock Holmes geçen sene başlattığımız aslında bir polisiye gerilim tarzının devamı. Geçen sene Agatha Christie'nin Fare Kapanı adlı evet. oyununu sahneye koymuştuk. O da Türkiye'de en son 35-40 yıl önce Dorman tiyatrosu tarafından çok kısa bir süre oynanmış. Sonra da oynanmamış. Ee, onun için Türkiye'de ilk diyebiliriz belli bir kuşak için ee, ama Londra'da 65 yıldır hiç durmadan oynuyor hala evet, oynuyor evet ve evet, evet. E, rekorlar kitabına girmiş durumda. Ee, bir polisiye gerilim tarzımız da olsun diye yola çıktığımızda önce karşımıza o çıkmıştı geçen sene çok büyük bir ilgi gördü seyirciler. E, gerçekten e, beklediğimizden fazla bir e, polisiye seyircisi varmış meğerse Türkiye'de. Çok, iyi, çok iyi. Ona görünce bu sene e, doğru yolda olduğumuzu düşündük ve Sherlock Holmes'e devam ettik. Keyifli gidiyor. Yani e, seyirci e, o sinemada yakalamaya ya da romanlarda yakalamaya çalıştığı tadı tiyatro sahnesinde birebir görünce acaba ben çözebilir miyim? İşte oyundaki karakterden önce ben çözebilir miyim? diye düşünmesi Hı -hı. iki perde arasında konuşması, fikirlerini tartışması, katil şu mudur bu mudur filan gibi şeyleri hep yaşıyoruz oralarda olduğumuz zaman. Ee, gayet keyif verici. Açıkçası Polisiye ve Gerilim Tiyatrosu güzel gidiyor. Çok güzel. Şeyin de Sherlock Holmes'un da bir e, bizde bir kaderi vardır. Kimse bunun yazarını bilmez. Yani Sherlock Holmes hem bunun baş kahramanı hem yazarı hem, yazarı, hem yönetmeni her şeyi Sherlock Holmes. <gülüyor> Kimse bu gariban yazarı kim yazmış bunu bilmez. <gülüyor> ve zaten dünya literatüründe de e, yazarının önüne geçen karakter olarak geçiyor. Yani Sherlock Holmes Sir Arthur Canundayol'un önünde ve Londra'da Sherlock Holmes'un evi var. Yani Baker Street'te hmm. e, romanda geçen adreste... İngilizler adamın evini de yapmışlar ve hani onun şöminesi. müze gibi dolaşıyorsunuz. Daha gibi. harika. <gülüyor> Olmayan bir karakter. Bu da harika. Bu. Ben bunu bilmiyordum doğrusu. Bu evet. da harika. İkimiz yani. de gezdik çok çok keyifli Şimdi bir. Şimdi şunu biliyorum e, ya eviyle yakınlığım dolayısıyla e, Sherlock Holmes'un bütün eserlerini yani yazarın daha doğrusu bütün eserlerini yazarın adını bir daha söyleyemem. Sir Arthur Canımdayım. Hay Allah razı olsun. <gülüyor> e, yazarımızın yazarının bütün eserlerini. ...yani bütün Sherlock Holmes dizisini yayınlıyor. O da güzel bir şey. Evet, e, güzel bir şey. Çok yayınlandı Türkiye'de ve hep e, okuyucu buluyor. Parça parça, parça, evet. parça yayınlandı. Tekrar tekrar aynı hikayeler farklı yayınlanabilir tarafından, farklı çevirilerle yayınlanıyor. Yine e, seyir şey, e, okuyucusuna ulaşıyor. Evet. Aslında e, Türk okurunun çok takip ettiği e, bir e, roman evet, kardamanı evet, evet, evet, ve evet. yazar e, kitap serisi. Yani geçen sene işte Agatha Christie'de onu gördük. Herkes bütün romanlarını biliyor Agatha Christie'nin, Kanun e, Doyle'nun da öyle. Charles Dickens'in bütün romanlarını herkes biliyor. Ama sahnede seretme imkanı ilk defa e, bizim siyah tuda e, oldu. Çok, çok bu arada çok e, belki dinleyicilerimiz ilgilenecektir bu bilgiyle. Charles Dickens'in kaç romanı vardır diye sorduğumda e, genelde aldığım cevap şu: 30, 40, 50, falan gibi. Charles <gülüyor> Dickens'in kaç romanı var biliyor musunuz abi? Dört. Sadece dört romanı var. Gerisinin hepsi hikayeler. Evet. Ve bu seyrettiğimiz filmler, diziler, adaptasyonlar falan sadece kısacık hikayelerden adapte ediliyor. Sadece dört roman. Bu da en teyzen bir bilgi. Evet. Şimdi öbür oyunlara gelelim mi yoksa... Olur. Doğal olarak bunun dışında bir de komedi oyunları oynadığımız bir repertuarımız var. Geçen sene... ...Ray Kunin'in... E, ...Vodville yazarı... ...Türk serisi çok iyi bilir... E, ...hangisi karısı... ...kaç para kaç... E, ...gibi pek çok oyunu vardır... ...çok e, karma karışık ...ikinin biri... E, ...onun e, oğluyla beraber yazdığı... E, ...son oyun... E, ...Tom Dick ve Harry... E, ...geçen sene... E, ...Özgür Özdural... ...benim kardeşim aynı zamanda... E, ...tiyatromuzun da oyuncusu... Hmm. ...o çevirdi... E, ...Ali Gökmen Altu... ...sahneye koydu... Ee, Ece Uslu, Kerem, ben, Hakan Altıntaş ve e, bir 6-7 kişi daha e, arkadaşlarımız 10 kişilik bir kadroyla onu sahneye koyduk. E, çok keyifli gitti. E, seyircinin de çok ilgisini çekti. Zaten Vodvil oyunları çok seyirci bulur. E, ama keyifli de oldu. İlk defa sahneye konması güzeldi. E, bu senede e, komedi olarak devam ettirdiğimiz Patron Kim diye bir oyunumuz var. Komedi tarzını Hı -hı. devam ettirdiğimiz. E, Patron Kim aslında Carlo Golden'in İki Efendi'nin Uşağı. ...adlı oyunun bir adaptasyonu. Ee, güzel. Ee, 80'ler Türkiye'sine adapte ettik. Ee, oyun adaptasyonunu ben yaptım. Ee, 80'ler Beyoğlu'nda geçen bir e, hikaye haline geldi. Karakterler çok bizden oldu. Ee, durumlar, e, geçen mekanlar, e, mekan isimleri, sanatçı isimleri... ...o dönemin e, ikon isimlerine çok atıflarda bulunan bir oyun haline geldi... Orada 10 kişilik bir kadromuz var. 3 kişilik bir canlı orkestramız var. Yine 80'lerden e, popüler Türk mü pop müziği parçaları canlı olarak söylüyoruz. Çünkü dekor değişimlerimiz var. O dekorlar değişirken bir yandan da şarkı söylüyoruz. 2,5 e, saatlik bir oyun. Seyirci o şarkılara katılıyor. Bizimle birlikte gülüyor. Eğleniyor ve keyifli bir oyun haline geldi Kasım başından beri de o oyunu oynuyoruz Bir de dekor değiştirirken olacak herhangi bir aksilikte de hiç istiflerini bozmuyorlar Savaş da oynuyor oyunda ben sadece seyirciyim o oyun için Ve bir işte şey merdiven korkuluğu çıkacak sahnenin arkasına geçecek takıldı o <gülüyor> Şimdi bunlar hala şarkı söylüyorlar ve gülerek <gülüyor> söylüyorlar ama bir yandan da kokuyu çıkarmak için gayet profesyonelce evet. çözdüler. Kontrol. O oyun, orada. <gülüyor> evet, o oyunda bir de seyirciyle çok diyalogumuz var. Biraz interaktif yönleri de var. Seyirciyle sohbet ediyoruz. Ee, seyircilerden bir iki kişiyi sahneye alıp ufak tefek bir iki dakikalık roller veriyoruz onlara. Sonra tekrar yerlerine geçiyorlar. Ee, bu kadar yakın ilişki içindeyken de olabilecek her aksiliği seyirciyle beraber gülerek geçiriyoruz açıkçası. Harika, harika. Ee, o oyunda e, kadrosunda bakarak... Kim ben de. Ece Uslu, Levent Ünsal, Nazan Diper, Mustafa Dinç, Bahadır Vatanoğlu, Pelin Turancı, Ilgın Angın, Taylan Atlan, Lütfü Bir Ses var oyuncu olarak. Yine Ali Altun'un koyduğu bir oyun. E o da gayet keyifli gidiyor. Bir de absürt bir komedimiz var. E, absürt komedi deyince ilk akla gelen isimlerden biri herhalde Alan'dır. Woody Allen'ı seven de vardır, sevmeyen de vardır. Sevenler çok sever, sevmeyenler evet. de hiç sevmez. <gülüyor> ee, böyle, e, Woody Allen'dan da hoşlanırım diyenin duymadım ben yani. Ya fanıdır e, ya da e, absürt tiyatroyu genel olarak sevmeyen seyirci grubu vardır. E, bizde Woody Allen'ın birçok sinema filmi var artık. E, tiyatro yapmıyor. Stand-up'la başlamış bir sanatçı Woody Allen. New York'ta küçük bir stand-up salonunda stand-up yaparken keşfedilmiş... Daha sonra da işte bildiğimiz gibi onlarca, belki yüze yakın filmde rol almış, yazmış, yönetmiş. Halihazırda da e, mesleğinin doğrunda bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Ama artık Absürt'ten uzaklaşmış durumda. Daha Hollywood sineması yapıyor. Absürt'e elleri artık birazcık serpiştirerek kullanıyor. Ama e, 70'li yıllarda, e, 70'lerin başlarında e, Absürt'ün doğrundaydı bu diyalının. E, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz... ...epik tiyatro... ...da dışa vurumcu bir tiyatro türüdür... ...ama e, hayatın saçma olduğunu... ...fakat yapılabilecek bir şeyler olduğunu... ...önerir. Elimizden geleni yapalım... ...bu sistemi, bu hayatı... E, ...daha iyiye çekebiliriz evet, der. Evet. Absürt, hayatın saçma olduğunu söyler... ...ve hiçbir şey önermez. E, şimdi hani hangisi daha mantıklı... ...hangisi daha keyifli... ...iyi tartışacak e, durumda değiliz... ...çünkü bunlar farklı türler... ...gerek de yok bence... ...farklı evet. türler ama... Absürt'ün hiçbir şey önermemesi, sadece sorular sorarak, seyirciye hiçbir şey söylemeden, sadece o soruları sorarak seyircinin kafasını bulandırması bile bence aslında Aynı ümit, ümit vaat eden bir tabii, şey. Tabii tabii kesinlikle. Ee, ayna tutmak da çok güzel oldu. Biz oyunda da böyle bir espri kullanıyoruz. Hmm. <gülüyor> Eğer e, görevimiz bunları ayna tutmaksa bunlar niye bizi gelip seylesinler ki evde aynalara, aynaya Aha, bakarlar yani. işte falan gibi replik de var Anladım. oyunda. Ee, keyifli bir oyun oldu. Bu oyunu ben yönettim. Ee, ve... Buna bir adaptasyon diyemeyiz. Ee, Vudea'nın tanrısını oynuyoruz. Fakat e, oyunun bir dramaturjisi var. Antik Yunan'da geçiyor oyun ve Antik Yunan karakterleri kendi oyunlarına bir final arıyorlar. Ama final bulamıyorlar çünkü zaten e, mantıklı bir final yok ya. ...hani yaşadığımız hayatta da... ...bir sürü gayelerle yani, yaşıyoruz... ...ondan yani. sonra bir anda ölüyoruz... ...ve sonrasını kimse bilmiyor... Ee, ...işte bu oyunda ondan bahsediyor... ...antik Yunan karakterlerini kullanarak bahsediyor... ...ve o karakterler... ...içinde oldukları oyunun finalini bilmiyorlar. ...e ne yapacağız oyun başladı falan... ...seyirci... E, ...perde açıldı seyirciyle karşı karşıyalar... ...orijinal oyun New York'ta geçiyor... ...dolayısıyla... E, ...New Yorklu seyirciler karşısında... ...New York'ta bir tiyatro salonunda oynanıyor... Hı hı. E, ...bizde de doğal olarak... E, ...İstanbul'da bir tiyatro salonunda... ...Tiyatro Aklakara'da, Bahariye Caddesi... ...NO92 e, Kadıköy adresindeki... ...Tiyatro Aklakara'da oynuyor... E, ...Antik Yunan karakterleri... ...İstanbullu seyirciler... Wu telefon bağlantısı, sevgili Sezai Aydın biliyorsunuz Wu e, Türkiye'deki seslendirme sanatçısıdır. Evet. E, Sezai abimiz, e, sağ olsun, bizde bu oyunda da Wu seslendiriyor. E, ve e, baş e, karakter e, kötü piyas e, telefonla konuşuyor. E, sevgili Öz Özgür Özdağ'ın oynadığı karakterli. Bu keşmekeşin içinde de e, gerçekten komik şeyler oluyor. Hem düşündürüyoruz seyirciyi hem sorular soruyoruz ama hiçbir cevap vermiyoruz. Ve de e, gerçekten de çok eğleniyor herkes. E, oyunun kadrosu da e, Özgür Özdural, Fatih Özacun, Seda Özelsoy, Serkan Şen, Hakan Çeliker, Selin Zafer Tepe Çeliker. Onlar geçen sene evlendiler. Eren Genç, Serhat Behramoğlu, Şendal Yıldız ve Üstad Nursubaşı. Evet. Ee, Nur abiye buradan <gülüyor> selam gönderelim. Evet, değerli e, sanatçımız biz, Nursubaşı. Evet. Biz ona Nur Baba diyoruz. Ee, evet. Camiada da öyle tanınır. Hepimizin can dostudur. Evet. E, ve e, Nur Baba'nın oyunda olması bizim için gerçekten büyük bir şeref. Çünkü e, Kral Oydu Pusu oynuyor. Fakat e, Kral Oydu Pusu e, normalde hani Oydu Pusu oyununda oynasak bile... ...oynayabilecek bir adamın bu oyunun içindeki e, çakma kralı oydu pusu oynaması e, çok büyük bir absürt öğe. Dolayısıyla e, hani e, Nur Baba'nın orada olması oyunda çok çok şey harika, değiştiriyor. Harika, harika. Geçen senede Tom Dick Beher'e geçen seneden e, oynadığımız ve bu sene devam eden oyunumuzda beraberdik Nur Baba ile. Orada da bir Arnavut dedeyi oynuyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi. Evet. Dört oyunumuz bunlar. Bunları her ay günlerini değiştirerek haftanın farklı günlerinde oynuyoruz. Bu akşam 8.30'da Sherlock Holmes var. Ondan sonra cumartesi... Cuma günü yarın akşam Cuma, Tom, e, Tom Hikeri'yi bir defa e, bizim tiyatroda oynuyoruz Şubat ayı boyunca. Hı hı. 22'sinde onunla Küçükçekmece'ye turneye gideceğiz. E, cumartesi günleri Patron Kim e, yine 8 buçukta. Pazar günleri de Tanrı e, saat 5'te akşamüstü e, üç oyunumuz böyle Perşembe, Cuma, Cumartesi ya da Cuma, Cumartesi Pazar şeklinde e, oynayacak bütün Şubat ayı boyunca. Mart ayında biraz daha farklı günlere kaydıracağız. Herkes her müsait olduğu zaman Hı -hı. her oyuna gelebilsin diye böyle sezon sonuna kadar. Teşhitli programlarda, deniyoruz. televizyon programlarında, radyo programlarında günler, saatler belirtiliyor. Gazete ilanlarında ya da gazete haberlerinde de ama ilgilenen seyircilerimiz için tiyatroaklakara.com adresinden evet. güncel programı görebilirler diyebiliriz. Evet orada oyunlarımızın fotoğrafları, içerikleri ee, ...biz geçen sene başlattığımız bir şey var... ...her oyunumuza e, sinema filmi tadında bir fragman çekiyoruz... ...bir tanıtım filmi çekiyoruz... Hı -hı. ...bunu internete de koyuyoruz... ...Facebook sayfamızda da var... E, ...oradan da oyunun içeriğiyle ilgili... ...bir böyle 2-3 dakikalık e, görsel bir malzeme görüp... ...daha keyif alarak gelebilirler oyunlara... ...tabii... ...biraz da turnelerden söz edelim mi? Edelim abi. ...bu sene... E, ...bu sene dediğim yani son aylarda yaptığınız turneleri... ...evet... Ee, geçen seneki e, oyunumuz Tom Dick ve Harry e, çok büyük ilgi gördü e, sadece Türkiye'de değil e, yurt dışında da ilgi gördü ve e, Einthoven'a turneye gittik e, orada bir Türk e, amatör Türk, Türk tiyatro grubu var tiyatro kulis e, ama amatör derken e, amatör ruh. ...bu çok saygı duyarak söylediğimin altını Olursun çizmek olsun, isterim. Olsun. Ee, tiyatro kulis bizi e, Anitobu'na davet etti ve orada e, oynadık. 500 kişilik bir salonda e, hani sonuçta Türkçe oynadığımız için... E, ...gerçi İngilizce altyazılı, daha doğrusu üst, üst yazılı, yazılı oynadık hı. ama... E, ...Türk seyircilere hitap edeceğini düşünüyorduk. E, öyle de oldu... 500 Türk var mı Eindhoven'da dedik, yani Hollanda'nın küçük bir şehri Eindhoven. Evet. Hani Bizde kasabaya denk gelecek kadar büyüklükte bir şehir. Dediler ki 2000 aile var burada dediler. bu canına. Yani dört kişiden hesaplasanız da 8000 bin kişi sadece Eindhoven'da Türk varmış. <gülüyor> ee... Bir Türk dünyaya bedeldir, boşuna dememişler. <gülüyor> Ama bu arada e, Belçika'dan, Almanya'dan ve Hollanda'nın diğer şehirlerinden gelen e, seyircilerimiz vardı. Yeah. Evet, resmen bir, bir şey. şekilde ve evet, e, Kerem oyun çok çok ilgi gördü. E, ve orada tabii her şey çok kuralına uygun olduğu için hani iki sandalye atalım gelen seyretsin falan gibi bir yaklaşım yok. yok. 500 kişiyi doldurdukları anda e, gişeyi kapatıyorlar ve e, ...yaklaşık 50-100 kişi, 50-100 kişi ne demek bilmiyorum, ama 50 ile 100 kişi arasında, <gülüyor> arası. <Evet>. 75 kişi <gülüyor> kapıdan <gülüyor> ee, oyunu seyredemeden dönmüşler ve belki de bunlar başka şehirden geliyorlardı yani ya, adamın... ...çok kıvamış verici bir şey tabii, evet, çok, yani, çok, çok, çok ee, aralık sonunda da tiyatro kulisi biz burada ağırladık, onlar kendi çıkardıkları oyunları e, gelip burada sergilediler... Ee, ...burada Payidar Tüfekçioğlu ve Emine Tüfekçioğlu Devlet Tiyatrosu'nun iki evet, e, önemli oyuncusu. Evet. E, onlar da onlara konuk oyuncu olarak destek verdiler. Bizim salonunda onlar oy, kendi oyunun Çok oyunda güzel. böyle bir kardeş tiyatro e, gibi bir şey kuruldu. Çok ardımızda. güzel. Bu arada e, Nur Baba'nın geçen sene rol aldığı rol, o Arnavut, Arnavut Dede, Dede. E, rolü... ...Nur Baba'nın bir rahatsızlığından dolayı e, oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. E, ve sevgili Bediye Aynar Öztep'le çalıştık. Fakat Eintov'un turnesine Bediye abla da gelemedi. Ve Paydar Tüfekçioğlu e, bizden yardımını esirgemedi. O da çok e, saygı duyduğumuz, çok, çok sevdiğimiz çok. bir abimizdir. E, hep de başımızdadır Nur Baba gibi. E, Paydar abi e, hızlıca hazırlanıp e, sıkıştırılmış bir prova e, süreciyle Eintov'una o rolü çıkararak geldi. Ve orada o oynadı. O da bizim için çok keyifli bir şey. E, yani aynı rolü. Üç farklı, Üç. E, bir de e, yönetmenimiz gene Nur Baba'nın kısa bir rahatsızlığında bir iki oyun oynamıştı. Dört e, <gülüyor> ayrı oyuncu aynı rolü oynadı. Evet. Çok güzel. <gülüyor> Gerçekten da, çok keyifli. Türkiye'de Ankara Tiyatro Festivali'ne katıldık Tom Dikeri ile. Hı -hı. E, ondan sonra bir dört günlük Anadolu turnemiz oldu. Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep turnesi yaptık. Belediyelere çok fazla gittik hem geçen sene hem bu sene e, biraz uzaklık, işte küçük çekmece, Halkalı, Sefaköy gibi yerlere e, günlük turnelerimiz oldu. Hmm. E, sanıyorum Mart ayı içinde yine Tom Dikeri ile Konya, Eskişehir, Ankara üçlü bir turnemiz olacak. E, şu anda gözüken turnelerimiz bunlar. Biz e, tabii salon kendi işletmemizde olduğu için artık... E, ...kendimizin kiralık... ...bir mekan sonuçta ama salon kendimizin... Tabii, ...olduğu için... E, ...hep kendi salonumuzda oynamayı tercih ediyoruz... ...açıkçası e, ve artık... ...bir akla kara seyircisi de... ...oluşturmaya başladık daha ikinci sezonun... ...ortasına bile gelmedik ama... E, ...oyunlarımızı takip eden... E, bu artık e, sosyal e, paylaşım, paylaşım siteleri çok e, büyük önem kazandı. Gerek Facebook olsun, gerek e, internet sitesi olsun. E, buralarda seyircilerimizin çok e, övgü dolu eleştirilerini, Harika, e, yorumlarını boyu. alıyoruz. E, ve oralardan anlıyoruz ki... ...oyunlarımızı düzenli takip eden bir e, seyirci grubu... ...sevindirici olmuştu. bir şey, böyle de olması lazım... ...evet, yani. evet. Onlar, evet... ...bunlar güzel haberler... ...internet sitemizden bize e, işte mail atabiliyorlar... ...mesaj atabiliyorlar... E, ...yani her sabah mutlaka iki üç seyircinin... E, ...çeşitli yorumları geliyor... E, ...İstanbul dışından e, soru soranlar oluyor... ...bize ne zaman geleceksiniz... ...işte İzmir'e, Bursa'ya ne zaman geleceksiniz gibi... E, ...biz de mümkün olduğu kadar herkese cevap yazmaya çalışıyoruz... E ...bunlar tabii insanı... ...yani genel olarak sadece tiyatrocılara demeyelim... ...insanı diye genel olarak mutlu eden şeyler kuşkusuz... ...kesinlikle öyle... ...çünkü ortada kararlı bir emek var... ...değil mi yani ortaya konmuş hakikaten... bir ...kolektif bir çalışma var... ...ve güzel biçimde yaratıldığına da inanılmış... Ya buna bu desteğin gelmesi insanı evet. çalışma cesareti hatta yaşama sevinci bağışıyor. Aynen öyle. Sonuçta sanat yapan herkes birileri onu görsün. Birileri Budur. onu izlesin diye yapıyor. Evet. Onun izlendiğini bilmek, takip edildiğini bilmek de çok keyifli bir şey sanatçılar için. Değil mi yani? Şu aklıma geldi. Yani tiyatrocu olarak hepimiz rastlamışızdır. Yani ben de son e, aylarda rastladığım bir şey. Yani içinde bulunduğum bir oyun için söylüyorum. Yani e, seyirci sanki... E, ağır da şerbeti yutmuş gibi 450 seyirci, 450'si de Aynı bir saniyedeki kör noktaya bakıyor Bir hi diyen, gözünü kırpan yahut kaşını kaşıyan dahi Yok bırakın gülmeyi, alkışlamayı e, e, Bu da hakikaten Bana çok enteresan bir durum geliyor Hani alkışlayanın alkışı Öbürünü motive eder, o da Katılır falan, bu anlaşılan bir evet. şey de evet. bu, bu karşıtlığı ben bir türlü Aklım ermedi doğrusu <gülüyor> Aklıma şimdi geldi, destekten Destek tabii önemli ee, sanat seyircisiz olmaz özellikle tiyatro, e, görsel sanatlar e, hiç seyircisiz olmaz. Seyircinin e, manevi desteğine bizim yanımızda olmasına çok ihtiyacımız var. Çünkü açıkçası biz tiyatro akla olarak e, kimseden hiçbir destek görmedik. E, destek bekleyerek de yola çıkmadık. Daha güzel. E, ama hani bir devlet yardımından bahsediliyor. E, bir, devlet bizimle hiç ilgilenmedi açıkçası. Bu e, bu tabi enteresan bir konudur çünkü e, sadece bir tiyatro grubu değiliz e, Türk tiyatrosuna bir de tiyatro salonu kazandırdık. E, hiçbir şey beklemediğimiz için ilk defa şu anda siz konusunu açtığınız için biz de hayır değil, ediyoruz. Hayır söylemeniz bence açıkçası. çok iyi. Çok iyi oldu. E, ama yaklaşımdır belki de farklı hayır, hayır. düşünceler buna, vardır. E, sevgili e, Kerem Kobamba yani buna hoşgörüyle yaklaşmaya taraf değilim. Böyle bir şey yok. Bunun ilkeleri var. Ayrıca Özel Tiyatro Yardım Komitesi'nde tiyatro yazarları derneğini geçmiş yıllarda iki dönem ben üye olarak beni gönderdiler. Hı hı. Hani tarafsızdır, daha iyi konuşur dediklerimizi, ilkelerimizi açıkça ortaya koyabilir. Bir beklentisi, şuraya laf gider de şu beklentim buraya laf gider filan evet. diye bir derdi de yoktur diye düşünmüşler sağ olsunlar. İki dönem gittim oradan da içini de biliyorum. Hı hı. Böyle bir şey yok. Bir tiyatro kazandırmışsa koskoca devlet tiyatrosunu Ankara'da biliyorsunuz şimdi gündemde. Akün, şimdi sahneleri de elinden gidiyor neredeyse. Hı hı. Bir tek küçük sahne mülkü devlet tiyatrosundur malum. Diğerlerinin hepsi kiralıktır. Evet. İstanbul, hakeza. İşte diğerlerini düşünün. İzmir öyle. Yani bir özel tiyatro, bir salon kazandırıyor. Ve bir repertuar tiyatrosu haline getiriyor daha e, ikinci yılında değil mi? Evet. Yani buna destek vereceksiniz. Öyle şey yok. Yani. Ee, ben başka bir yerden bakıyorum konuya. Şimdi e, geçen sene... 96 tiyatro başvurmuş profesyonel tiyatro ee, büyük oyunları için çocuk oyunları ayrı kategoride ayrı, evet. ee, 96 tiyatronun 68'ine ödenek verilmiş ee, işte biz verilmeyen o 20 küsürlerdeyiz ee, ve bize gelen yazıda sadece bir cümle geçiyor destek yardım istemişsiniz uygun görülmemiştir. Ben tabii ki atıyorum. Acaba şimdi, belgelerde falan mı bir şey? Yok şeydi? öyle bir şey yok. yok Belgeler tamam. Hani 96'da 96'ya veremeyeceksiniz. Bazı tiyatroları vermeyeceksiniz. Evet. Bu bazı tiyatroların içinde bizim tiyatro da girebilir. Buna da evet. Ama verilmiyor onu 20 küsur ya da 30 tane tiyatroya giden yazı da neden verilmediğinin açıklanması bir gerekiyor. Mi? Benim tabii. takıldığım tek nokta orası. Evet, kesinlikle doğru. Ee, de destekle ilgili bir e, ufak şey e... Kırıldığım bir şeyi de söyleyebilirim belki. Tabii. Ee, çok da böyle hüzünlü e, şey. E, resim çizmek istemiyoruz. Biz çok keyif alıyoruz yaptığımız işten. Seyircimizden de çok Kesinlikle memnunuz. İş, i̇şimizden Elrettik. de çok memnunuz. Geçenlerde bir e, eleştiri yazısında e, Tom Dikeri e, eleştirilmiş. Şimdi ne isim vereceğim ne e, yazının ne söyleyeceğim ama e, Raycon komedisi, Fars e, yaptığımız için eleştirilmişiz. Yani bütün, bütün dünyada oynar. Şimdi bir hani birçok bir tür var. Biz de zaten hani tek bir oyun koymuyoruz. Farklı türlerde bir sürü oyun koyuyoruz ve bunlardan bir tanesi de Fars. Vay sen nasıl Fars yaparmışsın? Ee, dünya, Türkiye'de olup bitenlerin farkında değil miymişsin? Ya, bu, bu ee, anlamsız bir işte, şey. İşte yani. suya sabuna dokunmadan tiyatro yapıyormuşsun. Böyle iş olur muymuş ee, falan gibi bir eleştiri. Ya yani, bu tip eleştiriler Sanki yıpratmak üzerine kurulu gibi Bu geliyor. Bu kalü bana. beladan beri bizim bir hastalığımızdır. Yani ben gençliğimi hatırlıyorum da 70'li yıllarda filan lise öğrenciyizken aynı böyle olurdu. Yani bir bardak suyu fazla hızlı iseniz, anti devrimci hale geliyordunuz yani. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Orhan Kemal okumak e, şey yani popüler Marksist derlerdi bize. E, kimsenin de aklına gelmez. Bunu diyenlerin yani bir marx alıp okusak da öğrensek de kimse bunu diyenlerin aklına da gelmezdi böyle şey malum. Ben buna saygı duymuyorum. Fars edebiyat, e, dramatik edebiyatın türleri içinde olsun, tiyatro, genel sahne türleri içinde olsun. Çok değerli bir türdür. Ve e, seyircisi de dünyada var, bütün dünyada çok seyircisi vardı. Tabii. Ve e, tiyatro sevgisi ve yaşama sevinci bağışlaması açısından da e, desteklenecek, sevilecek bir türdür. Bunun tartışılacak bir yanı da yoktur. Tabii bir şey tartışmak için değil de. Hayır böyle. size demedim efendim, kırıldığımı, bunları <gülüyor> Kır, Kırıldığımı belirtmek yani, istiyorum. Haklısın. ...yani bir, bir şey aramış bulmuş yani... Evet. ...vekane yani biz... yani öte öbür üç oyun hakkında bir şey demiş mi? Yok, o evet, onları yok. görmezden gelmiş... <gülüyor> ...sadece yani. onu oynasanız bile... ...yani bazı tiyatro grupları var... ...sadece Fars oyunlar mesela... ...şimdi onları da niye bunu oynuyorsunuz diye eleştirmek çok mantık değil... ...oyununa gidersiniz... ...oyunun sahneye konmasını ya da oyunculuğu eleştirirsiniz. Tabii. Ama orada eleştirecek bir şey buldunuz ya da bulmadığınız zaman... ...bununla ilgilenmeyip de niye bu oyunu sahneye koyuyorsunuz? Atıyorum o zaman sen de niye o dergide yazıyorsun... ...ya da sen niye o gazetede yazıyorsun yani diye benim sormam şey. gibi bir şey. Hayır, hayır, evet. hayır aynı şey. Aynı şey. Ayrıca Haldun Dörmen yıllarca Fars yaptı ve... Haldun Dormen'in bir tiyatro adamı olmadığını söylemek gibi bir şey olur. Yani, yani Haldun hocamıza buradan saygılarımız. Daha iyi Sonsuz, e, o da... E, süpervizörümüz Tom daha geçer. Tondik'e süpervizörümüzdü. Onun, onun tecrübelerinden böyle şeyler e, Oluyor ama e, seyirciden gelmediği için açıkçası... E, hani ne devletin görmemesi gibi bir eleştiri. Evet. Ne de eleştirmenlerin niye bunu yapıyorsunuz dediği bir eleştiri. Seyirciden bize gelmiyor. Seyirci biz gayet memnunuz. Bizim salonumuz 156 kişilik. Geçen sene 183 defa perde açtık. 4 farklı evet. oyunla. Ee, ve sadece bizim salonumuzda 15 bin seyirciye ulaştık Kadıköy'de. Ki kolay bir iş değildir özel tiyatrolar için. Hele bu kadar küçük bir sahnesi olan bir tiyatro grubunda. İşte 4 oyun yaptık. Bu sene 3 oyun daha yaptık. Geleceksin 2 tane daha yapacağız gibi. Ee, ve Geçen senelerden devam eden bazı oyunlarda devam ediyor. Tam bir repertuar tiyatrosu olmaya çalışıyoruz. Seyirci de bize gerekli desteği veriyor. Gerisi çok Önemli umurumuzdan. Evet. Aynen katılıyorum. Önemli olan bu. Bizim bir avantajımız var Ülkü abi. Hı -hı. Ee, biz 12 yıldır bir seslendirme stüdyosu işletiyoruz. Savaşla. E, Aklakara seslendirme stüdyoları. Hı -hı. Ve bu stüdyo e, şu anda 40... Ee, ...ulusal kanal, e, yerli yabancı DVD firması, sinema filmleri e, gibi e, birçok e, orijinal yani yabancı kaynaklı Hı -hı. filmi, çizgi filmi, belgeseli seslendiren e, bir seslendirme stüdyosu. E, 40 kanal demek az bir şey değil, e, günde 8 film gibi bir vay, sayıyla çalışıyoruz. Vay. Ve burada da e, yüze yakın e, seslendirme sanatçısı yani oyuncuyla çalışıyoruz. Eyvallah. 12 yıldır e, Savaş'ta ben de konservatuar mezunuyuz Mimar Sinan Üniversitesi. E, sevgili e, ustamız e, kayb yakında kaybettiğimiz Müşik Kenter'in öğrencileriyiz. Soyun, Berksoy'un, Kurdoğlu'nun, Zekai Müftüoğlu'nun... E, ...gururla sayacağımız... E, ...Rahik Hanlı... Sayamadık, Türklerimiz <gülüyor> üzülecek... Ya, ya. ...Cihan Ünal, ee, Semra Karlıbel... Rahmetli Oğuz Aral... ...bunlar ya. çok önemli bir kadroydu... ...bizim şansımız onları yakalamak oldu... ...ve bu dönemden... ...konservatuvardan... ...alt sınıf, üst sınıf dönem arkadaşlarımız... ...ustalarımız, kardeşlerimiz... ...o yüze yakın sanatçıyla... 12 yıldır birlikteyiz... Dolayısıyla e, akla kara deyince bir tek Kerem'le savaş değil. O ekip değil e, mi? Değil e, mi? var arkasında... Biz tamamen hani tam lafın cukoturacağı şekilde Buzdağı'nın görünen kısmıyız. Akla Kara, Kerem'le Savaş. Ama aslında ciddi bir ekip var. Onun içinde de bu kadar profesyonel gidiyor Yani o apaçık. Bu saydığımız isimleri ancak Gönül Bağ ile birlikte olabilirsiniz. Yoksa başka türlü Kesinlikle. böyle bir ekibi kuramazsınız. ...ki ben e, şunu söylemek istiyorum... ...şu anda dört oyundan bahsediyoruz... ...bu dört oyunun yönetmenleri farklı... ...kadroları tamamen farklı... birbirle çakışan kadrolar çok fazla yok... ...bir tek işte geçen devam ettiği için... ...Tom Dicker'i diğerleriyle çakışıyor ama... E, ...bu seneki üç oyunun kadroları tamamen... ...birbirinden farklı, yönetmenler farklı... Rejasyonların, sahne amirlerine kadar hepsi farklı. Yani biz yazıp, biz yönetip, biz oynamıyoruz. Onu demek Değil istiyoruz. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> hey, hey, bunu söylemeniz çok iyi oldu bence. Evet. Yani bunu belirtmekte yarar var. Doğru o, söylüyorsunuz. O işte stüdyonun kurumsal kimliği de artık 12 yıldır e, bu kadar büyük bir işletmeyi devam ettirmenin avantajı da tiyatroya yansıdı. E, bu aya girenler bile e, daha girdiklerinde burası bir buçuk yıllık bir tiyatro olamaz. Bu. Çok yıllanmış bir tiyatro, çok ciddi bir tarif var arkasında. Yani bu çok dinler. göndirici bir şey değil mi yani? Evet, e, ustalarımızın e, fotoğraflarını, oyunlardan fotoğraflarını duvarlara astık, çerçevelettik. İşte oraları süsledik, buralara heykelcikler, buralara biblolar. Ya, keyif, ben, duygu dünyası evet, işte bu, ya vardır yani. ya yoktur. Ben buna inanırım. Evet abi. Ben buna inanırım. Böyle gidiyoruz işte. Peki şeyi sorayım e, e, Savaş'cığım. Çocuk tiyatrosu yapmayı düşünüyor musunuz? Yani ben benim de alanlarımdan biri olduğu için önemsiyorum bunu. Ee, buna ben şöyle bir cümle söyleyeyim sonra kerem devam etsin. Geçen <gülüyor> sene Kerem'in yazıp yönettiği Pizza Ülkesi adında bir çocuk oyunu sahneledik. <gülüyor> Geçen sene çıkan 4 oyunumuzdan bir tanesi doydu. Eee ee, oyun oyun iyi insan olmayı öğretiyordu ve ben 15 yıllık Eğitmenim, tiyatro eğitmeniyim. Hı hı. Her yaştan çocukla çalıştım. Altı yaşından on sekiz yaşına kadar. Üç tane de kızım var. Bir tanesi on sekiz yaşında, bir tanesi dokuz yaşında, bir evet. tanesi de bir yaşında. Sevgili dinleyiciler, yani Kerem karşımda Kerem'i görseniz yüzünü, yani <gülüyor> mutlaka tanıyorsunuzdur ama... ...yani hiç bir, bu sözlere inanmazsınız doğrusu. <gülüyor> Ve... E... Her yaştan kızım olduğu için her yaştan çocuğun da e, neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Aynı zamanda Hoş işte 15 yıllık eğitmenliğinde verdiği e, tecrübeyle. E, pizza ülkesi bir pizzanın üzerinde geçiyordu. Pizza malzemeleri karakterlerdi. Evet. E, başkan Kamur Hamur, e, Kalın Hamur, Kamur Hamur mu dedi? Kalın Hamur, e, pizza ülkesinin başkanı. İşte bayan peynir, e, bayan sosis, evet, e, domates, biber falan... Ve onların e, çocuklara pizza hazırlaması. E, ve yeni bir malzeme geliyor bebek mısır. Fakat e, hiçbir pizzada bebek mısır sipariş edilmiyor. Hmm. Bebek mısır da iyi bir pizza malzemesi olmayı öğreniyor. Yani iyi bir insan olmayı öğreniyor. Hmm. Çocukların önünde notlar alıyor işte. Asla yalan söyleme, asla başkasının hakkında Güzel. kötü şeyler söyleme Güzel. gibi. E, bu notları çocuklarla birlikte aldığı için çocuklar da e, o notları kafalarına yazıyorlar. Benim birçok tanıdığımın çocuğu eve gittikten sonra işte ağlamayacağım çünkü soğan ağladı orada gibi şeyler söylemiş. Çocuklara çok iyi şeyler geçti fakat bizim mekanımız Bahariye Caddesi'nde olduğu için... Aileler daha çok alışveriş merkezlerini tercih hmm. ediyor. Evet, bir de böyle ee, bir dert var yani, evet, anladım. Çok anladım. doğal çünkü işte anne o çocuğu oyuna bırakıyor, Tabii, kendisi alışveriş, alışveriş yapıyor. yapıyor. Evet, ya da haklı e, da. E, ya da baba e, şey, onu oraya bırakıp belki bir etrafta bir dolaşıyor filan. Bu tip etraf yani tiyatro salonu olup da e, ayrı yani Bahariye Caddesi hmm. gibi işte Beyoğlu gibi... Mekanlarda e, çocuk oyunları e, çok ilgi görmüyor. Evet. Bunun e, sebebi de sadece e, lokasyon Tiyatro. olarak e, bir konu. Dolayısıyla... Bir tek bu değil e, açıkçası. E, şimdi bizim e, bütün oyunlarımızdaki arkadaşlarımız e, bu işi profesyoneli. Ya okumda okumuş ya alay Tabii. dediğimiz uzun zamandır bu işi yapar. Ve e, bizim belli bir de e, yevmiye... Mantığımız var. Çok düşük yövmeler vermiyoruz açıkçası. Herkese e, hakkını verilmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da oyunun maliyeti bir parça büyüyor. <gülüyor> e, bu büyüyünce de sizin bilet fiyatlarınızı... ...işte geçen sene çocuk oyunumuz 10 liraydı. E, burada tutmanız gerekiyor minimumda. E, ama e, işte etrafta gördüğün zaman 2 lira, 3 lira, 5 lira... ...gördüğünüz zaman onlarla... ...baş edemiyorsunuz, yarışamıyorsunuz... ...toplu olarak okullara gitmeye çalışıyorsunuz... ...oralarda aynı 1 liralardan, Yok, bir 2 liralardan... ...iki liralardan şey bahsediliyor... Biliyorum, biliyorum, ...biliyorum ...sponsorumuz da yoktu... ...salona giren de oyun başı... ...sadece bu çocuk oyunu için geçerli... ...diğer oyunlarımız böyle değildi ama... hani. 10 kişi, 15 kişi olunca 150 kişilik bir salonda açıkçası bir süre sonra e, baktık ki e, sponsorsuz çocuk oyunu olmuyor. Haklısınız, tabi canım, tabi canım. Ee, oyunun adı Pizza Ülkesi olduğu için bir pizza firması e, oyuna sponsor olmayı e, talep etti. Fakat daha sonra işte e, yıllık planlarımız e, bitti. Onun için olamıyoruz gibi e, bir süreç geçirdik. Öyle olsaydı belki hani onlar Anladım. kendi ürünlerinin yanında kullanabilirlerdi. Çünkü hani gelen veliler çocuklar kadar eğlendiler oyunda. Çok e, güzel. Müzikli, danslı bir oyundu ve e, en iyi koreografi ödülünü aldı Hı. Direktör Arası Çok seyircileri güzel. tarafından. Çok, güzel. Çok keyifli bir oyundu ama e, bu sene bu sebeplerden dolayı. Ee, bir sponsor bağlantısı olmazsa çocuk oyunu yapmama kararı. Gönlüm yani e, bunun tabii sürmesidir benim kişisel olarak tabii söylüyorum. Yoksa gerçekten... e, göz ardı ettik yapmadık yo, gibi yo, denedik. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> onları, denedik. Onlar, geleceğin geleceğin seyircisini yaratmak için çocuk oyunları ee, çok büyük e, önem taşıyor tabii. Çünkü o böyle e, e, akla kara gibi tiyatroların yani ciddiye ağlan tiyatroların sadece tiyatronun genel anlamda söyley, özel olarak çocuk tiyatrosunu ciddiye alabilecek olan Hı -hı. tiyatroların buna sahip çıkmasını istememdir yani muradım. Tabii. Çünkü tabii. İstanbul'da benim de alanım olduğu için söyley 400 tane topluluk varmış. Ben 150 zannediyordum. 400, 400 tane topluluk. bunlar evet. okullara giden eden. Bunların birçoğunu ben izledim yıllar yılı. Birçoğunu yani değişik işte, tiyatrolar falan. Yani yasaklanmaların taraftarıyım açık söylüyorum bizde Yazıktır yani böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok. Bunlar sadece kendi işte 3-5 kuruşun peşinde filan giden çocuk, çocuklara zararlı şeyler öğreten ...estetik duygusu varsa bir parça gelişmeye başlamış, onu, onu yok, yok etmeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu Böyle bir şey olamaz yani, böyle bir şey kabul edilemez. tabii, çok iyi örnekler de var. Ee, çok var, kötü örnekler de var, Var tabii canım, çok Her kötü örnekler daha gibi. çok var maalesef. maalesef. Evet. Ha, yoksa olmaz mı güzel örnekler var? Savaş'ın dediği konu biraz evvel oydu zaten. Yani hani bazı gruplarla rekabet edemedik bu anlamda dediği oydu. Evet. Hani iki kişi bir araya gelip, karşılıklı bir şeyler söyleyip 20 dakikada olayı toparlıyorlar. Bizim oyunumuz iki perdeydi yani danslı müzikli biz kendimizin beğenmediği bir şey yapamıyoruz. Seyirciye hep saygı duyuyoruz. Seyircinin zekasına hep saygı duyuyoruz. Dolayısıyla çocuğun da zekasına tabii ki saygı duyuyoruz. Ve hani kendimizin seyretmeyeceği bir şeyi sahnelemek gibi bir şey düşünemeyiz. Doğru usta, Doğru usta. Bunu zaten bunun tersini de kimse düşün düşünmesin. Şu konuştuklarınızdan sonra <gülüyor> düşünemez zaten Bu ortada çalışmalar. Sevgili Kerem Bey, sevgili Savaş, sayın seyircilerimize tekrar tiyatro adresini, telefon numarasını, işte e-posta adresini hatırlatmakta yarar var. Buyurun. Tabii. Buyurun Savaş Bey. Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde tramvay yolu üzerinde diyebiliriz. Herkes çok iyi bilir. Adliye geçtikten sonra sağ oldu Ak Yıldız Pasajı vardır. Onun içinde tiyatromuz. Gişe telefonumuz 0216. 541 43 59 internet adresimiz tiyatrouaklakara.com Facebook'tan da tiyatrouaklakara yazdıklarında da e, Facebook sayfamızda karşılarına çıkıyor e, oyunlarımız ilgili e, hangi gün ne oynadığı kaçta oynadığı ile ilgili e, her türlü güncel bilgiyi e, internet sitemizden bütün dinleyicilerimiz takip edebilir Şubat ayı boyunca da e, Perşembe Cuma Cumartesi Pazar günleri e, dört oyunumuz dönüşümlü olarak oynayacak. oynuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanat ve Sanatçılar Programı'nın bu haftaki konukları, sevgili dostlarım Kerem Kobambay ve Savaş Özdurali'di. Keremciğim çok teşekkür ederim Biz katıldığınız için. çok teşekkür için. ederiz. çok teşekkür ederiz. Şeref duyduk. O şeref bize ait olur. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas